Ben Ahmet Görsev Ben Atilla Aygin'im Ne yapacağız? Joycaz'la laflayacağız İyi akşamlar sevgili Laflayacağız dinleyicileri Yeni bir programda tekrar karşınızdayız Bir Perşembe gecesi Bu akşam yine sevgili Ahmet'le ee, heyecanlı bir konuğumuz var. Kendisini biraz sonra tanıtacağız. O bir fizikçi, o bir bilgisayarcı. Ama ama bütün bu aralar bu konuklar çok üst üste geldi bize bu tip konuklar. Biz artık yemeden içmeden e, ...havale geçireceğiz yakında değil mi Atilla öyle gözüküyor. E, vallahi Ahmet havale geçireceksek yemeği, yemeği içmeden geçirelim... ...başka şeyden geçirmeyelim. E, bu akşamki konuğumuz sevgili Akın Gürbüz bizi kırmadı. Uzak yollardan geldi. E, kendisine çok teşekkür ediyoruz. E, suyun, suyun öbür tarafına yakın bir yerden geldi. yerlerden geldi, geldi. evet. E, eli de boş gelmedi çok çok teşekkürler ama o konulara birazdan gireceğiz zaten. E, hemen şöyle... Bizim klasik bir başlangıcımız var. Kendisini ilk önce Akın tanıtsın. Neler yapmış, nereli, neler okumuş. Ondan sonra ana esas hikayelere geleceğiz tabii ki. Hoş geldin Akın. Ben Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hani burada olmak çok heyecan verici. Gerçekten de uzak yerden geldim ama değerdi de bu. Yolculuk buraya kadar. İnşallah hep birlikte güzel bir vakit geçiririz. Güzel program olacak. Ona inanıyorum. Evet, evet. Hissettim diyorsun. Hissettim. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Enerjiler çok Enerjiler güzel, güzel tutuyor. Güzel, evet. Harika. Evet. E, i̇smim Akın Gülbüz. E, ben e, Tekirdağ'ın küçük bir e, balıkçı kasabası olan Gaziköy'de e, 1973 yılında dünyaya geldim. Çocukluğum orada geçti. Ondan sonra e, orta 3'te Şarköy Lisesi'ne e, gittim. Ortaokulda e, Hoşköy Lise, e, Hoşköy Ortaokulu'nda öğretmen e, sıkıntısı vardı o dönemde. E, derslerimiz boş geçiyordu ve ben de babama beni e, Şarköy Lisesi'ne aldırmasını söyledim ve ortaokulu 3. E, sınıfını Şarköy'de okudum. Ok okumaya niyetliydin yani. Oradan ben onu anlıyorum. Ha, e, çok iyi. <gülüyor> Sonrasını edin. düşününce yani. E, Şimdi okumaya biraz zorunluluk oldu, ben babamın mesleği olan balıkçılık yapmak istiyordum, çocukluğum denize geçti benim, balık tutmasını, denize çıkmasını, babamın peşine takılmayı çok severdim ama o hep şey yapardı hani sen küçüksün işte biraz daha büyü ondan sonra alırım diyordu. Ben de babam istediği olan balıkçılığa e, devam etmek istiyordum. Fakat e, Atilla, da... Atilla, bütün gelenler suya düşüp geliyor buraya. Bir tane kuru adam gelmedi ya. İyi, vallahi öyle evet. Ama bu bir şey var demek ki suda. Suda yani, yani bir şey su, var. Suya girince evet. evet. E, Su çekiyor, herhalde, su, çekiyor. su çekiyor herhalde. Su <gülüyor> Yengeç burcun herhalde. Ondan Uz daha doğru giremedi. Tamam, tamam <gülüyor> harika. Evet. Sonra e, Gazi Köyü'de işte 70 yılların sonunda e, bizim oraya gelen e, Turan abi ve e, Ramil Diyarlı kaba verdi. E, onlar e, onlarla konuştum. Ben işte e, okul okula e, başarılı bir öğrenciydim aslında. E, şeyde ilkokulda da. İşte okumak istemediğimi balıkçı olmak istediğimi söyleyince onlar bana şey dedi, bakın oku okuduktan sonra yine balıkçılık yapabilirsin. Hayatımda aldığım ilk şeydi bu. Bir güzel yönlendirme. Yönlendirme, evet, advice diyeceğim, evet, yönlendirme. Teşekkür ederim. Ve ben de bunun peşinde devam ettim. Şöyle bir huyum var. Başladığım işi yarım bırakma gibi bir de şeyim yok benim. Hani. E bitirmeye çalışıyorum harika, ve bitiriyorum. Harika. Akın bir parantez açacağım Atilla müsaadenle. Biz burada aa, bu programı yaparken hep e, derdimiz gençlerin kulağına bir kar suyu kaçırmak. Yani mutlaka okumaları lazım. İyi bir eğitim almaları lazım. Evet. Çok çalışmaları lazım. Bunlar Tabii. olmazsa olmazlar. Ama mutlaka bir hobileri, bir sevdikleri şey, peşinde koşacakları büyük, çok büyük hayalleri olması lazım diye hep düşünüyoruz. İşte evet. aynen sana verilen e, Neydi Türkçesi? E, e, e, yönlendirme Yönlendirme harika bir yönlendirme, yönlendirme evet. Çok doğru Doğru. Hı -hı. Evet seni dinliyoruz tekrar Yarım Kestim bir parantez açtım kusura bakma e, Rica ederim e, Ben de hep böyle okuyup Bir balıkçı olma e, hevesiyle e, Yaptığım bir şey okula Sarıldım ee, ortaokul bittikten sonra e, Kabataş Erkek Lisesine geldim. O da denizin kenarında çok güzel bir okul. <gülüyor> Denizden uzaklaşamadım. Ee, Kabataş Lisesi'nde e, okurken e, tabi ben çocukluğumda bütün oyuncakları kendim yaptım. Hani benim ilk e, aldığım e, oyuncak e, ilk orta orta üçüncü sınıftayken. E, bir tane Volkman'di, tanıdığımız birisi Suudi Arabistan'da çalışıyordu ve ondan Avea Volkman istemiştim. Bu da belki benden dolayı tanıdık çıkabilir. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> o zaman işte Cevahir Şirketler grubunda çalışıyordu Ramitli Veysel Özoğuz, mimardı. Ee, o e, getirdi. İlk oyuncağım oydu. Bütün oyuncakları ben kendim tahtadan yapardım. Teneke, e, tenekeleri, yağ tenekelerini e, yarıp onlardan sandal yapardım. Onların e, peşine ağ koyardım. Balık tutardım onlarla birlikte. E, derken büyüdükten sonra da babamdan küçük bir tane e, balıkçı teknesi, 6 metrelik bir e, tekne aldım. Ve okulun olmadığı zamanlarda da e, okul harçlıklarımı ben balık tutarak geçirdim. Ee, kendi e, paramı kendim kazanıyordum daha o dönemde. Şimdi tabii kendi paranın kazanmanın haricinde bir de şöyle bir şey var. Şimdiki gençlere bakıyorum ve ben bu işin çok üzerinde dururum. Markete giderim. Balık reyonuna gelen insanları uzaktan izlerim. <gülüyor> ve onların hiçbir balığı tanımadıklarını fark ediyorum. Biz, ben de öyleyim. Aa, sen tabii benden çok daha bu konuda belki e, bilgilisindir. Ben de çok bozcağda da balık tuttum. Aa, <gülüyor> balıkların neler balıklar olduklarını, balık tutmanın keyfini, e, meyve ağaçlarının neler olduğunu, hangi mevsimde hangi meyvanın olduğunu bilerek yetişen bir jenerasyonuz. Öyle değil mi Atilla? Öyle. Muhtemelen de en son jenerasyonuz. Çünkü bizden sonra gelenlerde gerçekten bu söylediğin özelliklerin birçoğu yok. Balık, batı, yok bu, bir yani, yani balık yok bir kere. Balık yok. Hani Meyveler zaten hani ne meyve yesen aynı meyve yiyormuşsun gibi. E, o da patates. Patates. <gülüyor> ise benzedi her şey valla gidişat kötü o yüzden söylediklerin önemli yani hani o jenerasyonların bunları hakim olması bunları bilmesi bunları deneyimli olması veya deneyimlemiş olması çok önemli şimdi isterseniz Akın'ın eğitim hayatına müzik arasından sonra devam edelim. Çünkü tamam. güzel hikayeler girdi araya. Biz genelde hemen eğitim hayatını aradan çıkartıp esas hobilere ve yaptı. şu anda neler yapılıyor onlara gelmek istiyoruz. Aha, ama şimdi Akın hobilerine sonra çok de, derin dalmamız çok lazım. Derin da evet öyle gözüküyor. Ee, hemen bir parça girelim sonra hızlıca devam edeceğiz. Days of Wine and Rose. Curtis Tigers'tan hep birlikte dinliyoruz. days, the days of wine and roses Laugh and run away like a child at play Through the meadowland towards the closing door A door marked nevermore that wasn't there before The lonely night, the lonely night discloses Just a passing breeze filled with memories Of the lovely smile that introduced me to The days of wine and roses and child at play through the meadowland towards the closing door door marked nevermore that wasn't there before the lonely night the lonely night that closes just a passing breeze Of the lovely smile that introduced me to the days of wine and roses, the days of wine and roses, the days of wine and roses, and you. ...sevgili Cozca zirnicileri... ...bu akşamki konuğumuz... ...Akın Yürbüz. ...Kabataş Lisesi'nde kaldık... ...Kabataş Lisesi'ne girmeden evvel... ...öyle bir enerjiyle geldi ki buraya... ...hepimiz... ...hepimizin ayakları yerden kesildi... ...çok güler yüzlü... ...tanımanız lazım... ...radyo programında anlatılmaz... ...kafasında nefis bir şapka bayıldım... ...şapkanın <gülüyor> da hikayesini dinleyeceğiz... ...kulaklıklarla birlikte... Ancak bu fotoğrafları koyduğumuz zaman görebilirsiniz. Bir enerji küpü olarak karşımızda oturuyor. Hikayeye dinliyoruz, devam ediyoruz. Evet, denizden uzaklaşmadan Kabataş Erkek Lisesi'ne geldim. Kabataş'ta bizim çok güzel bir eğitim aldığımı söyleyebilirim. Laboratuvar dersleri benim favori derslerimdi. Fizik laboratuvarı, kimya laboratuvarı. Ondan sonra e, onları sevdiğimden dolayı bir de el becerim e, olduğundan dolayı kendi oyuncaklarımı yaptığım için çaparımı işte denize çıkarken çaparımı da kendim yapıyordum balık tutmak için. Akın kırmızı ibrişim alırdık ben de öyle sarardım martı tüylerinden Aha, evet. böyle çaparı sarardık. Kas Kırmızı ibrişim çok kıymetli tabii, bir şeydir bak. <gülüyor> kimse bilmiyor bunu. Kırmızı ibrişim de çaparıyı, çap, şey çaparıyı, çaparıyı unutmuşlardır <gülüyor> şimdi. Doğru. Doğru harika. E, İstahürüt kalmadı ki artık doğru düzgün. çok evet. ee, o Oradan e, işte o e, beceriden <gülüyor> dolayı ben de e, fizik derslerini e, sevdiğimden Dolayı fizik okumaya karar verdim ve kabataş bittikten sonra da işte ilk tercihim olan İstanbul Üniversitesi fizik bölümüne girdim. Ama bu arada Çaparı'yı tarif ederken elde hareketlerini görmeniz lazımdı. <gülüyor> evet. E, fiziğe girince tabii e, bir anda o e, hayaller şey e, oldu. Ben işte <gülüyor> laboratuvarda o, o e, aletlerle oynayacağız, deneyler yapacağız diye beklerken böyle küt diye işte şeylere daldık işte. Hayır, bir evet. E, Sen e, teorik fiziğe girmiş. <gülüyor> e, evet. Ondan sonra e, ama keyifle yapıyordum e, ta ki şeyi e, ikinci dönemde e, Nisan ayında e, e, Yurttan e, oda arkadaşım olan aa, özellikle birlikte işte o iş başvurusuna gideceğim Akın dedi benimle gelir misin? Ben de ona e, eşlik ettim. E, günün sonunda e, istemeye de istemeye e, ben de işe e, seçilenlerden bir tanesiydim. Ben çalışmak istemediğimi söyleyince ya niye böyle bir fırsatı kaçırıyorsun dedi Özer. Oradaki müdürler de böyle bir telkinde bulunca iyi o zaman çalışayım dedim. Babama söylediğimde e, bana biraz kızdı. E, ben sana yeterince para göndermiyor muyum dedi. Sen e, okulunu oku orada. Ya e, tamam dedim. Ondan sonra tabii hep benim e, hayatım boyunca böyle devam etti. Hep kendimden büyük e, kişiler var bizim de işte Gazi Köy'de yazları gelen e, e, çok sevdiğim abilerim vardı. Onlara söylediğimde bir tanesi şey dedi, Akıncım dedi sen e, çalış dedi hiç yoktan e, güzel yemek yemek e, yemek yemesini öğrenirsin dedi. Onun ne demek istediğini ben e, büyüyünce anladım gerçekten e, Romano otelinde çalışırken. E, şey, yemek yemisini öğrendim. Kaç tane servis atılırsa atılsın. Gönül rahatlığıyla bütün üst düzey şeylere yemeklere gittim ve o benim aslında Amerika'da hayatı tutanmamı sağlayan bir işte oldu. Hani oraya da gireriz şimdi. <gülüyor> İstanbul da Üniversitesi bitti. İstanbul Üniversitesi fiziğe girdim. İkinci, i̇kinci sınıfta çalışmaya başlayınca benim hayatım şeye doğru işte iş e, okulu da hani o beklentilerim olmadığı için e, ama e, şey bir yapım var hani başladığım işi de bitiren bir okulu tipim ama. okulu bitirdim Biliyordu biraz tipim. uzun sürmüş galiba biraz ama... evet yani 7. senenin sonunda şey yaptım bitirdim zaten fizikte 5 yılda bitirmek e, olağan okul bir şeydi şey. okul seni e, bitirmeden sen okulu bitirdin bitir... doğru <gülüyor> Ama burada e, şey 91 yılında girdim ben üniversiteye. 94 yılında da evde şarap yapmaya başladım. Şaraba ilgi duyunca... Sakın, sakın şimdi, sakın şimdi evet. bir şey söyleme onun hakkında. O ayrı evet o sürpriz konu. Sürpriz. Nina, Nina Simon'dan bir şey gelsin Atilla. Araya çok hızlı girelim. Bak, girelim, yoksa evet, tutamayacağız. Yoksa tutamayacağız. Akın durdurmanın ee, imkanı yok. Vallahi parçalar da aslında birazcık ipucu veriyor gidişatla ilgili ama Nina Simon'dan dinliyoruz. Lilac Wine. I lost myself on a cool, damp night Gave myself in that misty light Was hypnotized by strange delight Under a lilac tree I made wine from the lilac tree Put my heart in its recipe It makes me see what I want to see Be what I want to be When I think more than I want to think Do things I never should do I drink much more than I ought to drink Because it brings me back you One to me So hey, merhabalar sevgili dinleyiciler. Ee, Akın e, Gürbüz'le sohbetimiz devam ediyor Laflayacağız programında. E, uzun süren bir fizik eğitimi. E, ama tabii yanında da çalışma olunca e, çok normal. Evet. E, zaten hani konuda branşta çok kolay bir branş değil ama e, akabinde hemen bir Amerika macerası başlıyor. E, bilgisayarla ilgili bir master'a gidiyorsun. E Amerika'ya evet. gittikten sonra zaten hani ne ol, olacaksa orada oluyor gibi bunun devamı da çünkü Amerika'da gelecek oralara da hızlıca geleceğiz. Şimdi Hı -hı. senden istersen bir Amerika maceralarını dinleyelim. Tamam. Ee, bir şey ilave edeyim Amerika'ya gitmeden önce hani nasıl karar verdim buna? Ee, Ramada otelinde çalışırken Fransız şaraplarıyla tanışınca böyle bir şey belirdi. Hep çocukluğumda babamla yaptığım sohbetler aklıma geldi. Bir anda böyle İstanbul'da okuyan ailenin çocuğu olarak ya dedim ben nasıl aileme yardımcı olabilirim? Ondan sonra şeye başladım. O çözüm arayışlarına ve şarap yapmaya başladım. İstediyorum. Tabii fizik 7 yılda bitti ama aslında 6, sene, 6 ayda bitirdim ben fiziği. Kasinoları 98 Şubat ayında kapatınca ben 29 Eylül'de Amerika'ya uçtum. Yani 17 tane ders verdim. Ondan sonra Amerika'ya şey için gittim. İlk önce 2 yıl dil okudum. Ondan sonra tabii gideceğim yerde California, Napa Valley oldu. California Üniversitesi'ni ilk duyduğumda e, hani görmeden platonik aşk başladı benim UC Davis'e karşı. Ben o zaman şöyle anlıyorum yani sen bilgisayar masterına giderken kafanda bir şarapla ilgili bir şeyler varmış zaten. Tabii tabii e, hatta e, şeyde üniversitede e, Ramada otelinde çalışırken e, para biriktirmeye başladım. Hani daha fazla paraya ihtiyacım olduğu için de o zaman... E, Otelden ayrılıp kasinoya geçtim. Kasinoda daha fazla para kazanırdım diye. Ama bizim şansımız o dönemde Refah yolu şey evet, kapatınca. Evet, kasinolar evet, kapandı. Ama sen çalışıyordun değil mi? Oynamıyordun kasinoda. Yok, tabii tabii. <gülüyor> ee, Ama şapka şapkayı arada sokacağım yine bak hep gözümün önünde <gülüyor> şimdi. E, Yusev <gülüyor> Davis şapka. Yusev zaten evet yani en evet. son orada noktayı eğitim hayatını orada noktayı koyacağız. Sonra dışarıya gireceğiz artık ya. Tabii. Tabii bu Kaliforniya Üniversitesi tabii araştırmalarım neticesinde hani bu eğitimi nerede alabilirim diye düşünürken işte Fransa vardı Şarapta dünyanın en önde gelen şaraplarının olduğu yer fakat ben Fransızca, o zaman yabancı dilim yoktu bir yabancı dille öğrenmem. Gerekiyordu. Fransızca mı olsun, İngilizce mi olsun, İngilizce tarafı biraz ağır bastı. Bu defa iki tane seçenek vardı. Avustralya mı, Amerika mı? Ee, o dönemdeki işte Amerikan rüyası biraz ağır basınca ben de e, Amerika'ya UC Davis'e gitmeye karar verdim. 98 yılında e, oraya gittim. E, az önce dediğim gibi hani e, e, Ramada Oteli'nde çalışırken yemek yemesini öğrendim. Aynı zamanda benim Amerika'daki e, hayata tutunmamı da sağladı bu e, garsonluk mesleği diyeyim. Hospitality e, işinde çalışın, otel işinde çalışınca e, oraya gittim. Ve e, geceleri e, üniversitede e, food servisi yapan, yemek dağıtan firmada e, 20 saat çalışmaya başladım. E, para kazandıkça hani daha fazla... E, saatleri aldım. E, üçüncü, dördüncü hafta sonunda menajerim kapıda bekliyordu. Akın sakın 20 saatten e, fazla çalışma e, şeyi, e, skecili alma diye. Ama ben 20, e, 40 saat, 44 saat e, yaptığım zamanlar oluyordu. İhtiyacım vardı çünkü para e, para biriktirip e, oradaki tüyşinimi ödüyordum. Atilla şimdi Akın'ın lafını keseceğim ama aklıma bir hikaye geldi. ya yani Bunu burada bir anekdot olarak anlatıp öyle geçeceğim benim de oğlum Avustralya'da okurken dedim ki oğlum dedim bak herkesin çocuğu yurt dışında okuyor. Bir para kazanıyor. Sen de biraz git para kazan. Eğer iş bulamıyorsan ben sana buradan Avustralya'ya iş bulurum. Dedim. Bir gün dedim bir 100 dolar kazan da dedim. Bana telefon aç dedim. Evlat, babacım 100 dolar kazandım bugün de dedim. Cevap verdi bana neydi biliyor musun? 6 ay konuşmadık bunu seni O zaman 100 dolar eksik gönder dedi. <gülüyor> Kazanmış gibi. <gülüyor> da skalanın öbür ucunda ama o da, <gülüyor> o da akıllı. <gülüyor> Harika. Peki devam mı? Ee, yemek yemeği, yemek yemeleri, yemek yeme kültürü ne kadar önemli bir şey ya. E, şimdi hani önüme işte bazen iş yemekleri oluyor bazen işte mensub olduğum derneklerin yemekleri oluyor böyle kalabalık bir çatal bıçak takımı olduğu zaman hiç paniklemiyorum çünkü hepsinin hangi sırada kullanılacağını biliyorum aslında hani çok şey bir hikaye bu yemek yeme e, ne, ne kadar önemli olduğunu e, birebir e, Ramada Oteli'nde çalışırken de anladım. Bazı davetlere e, misafirlerimiz gelirdi. Hiç koyduğumuz her tabak koyduğumuz gibi aldığımız e, misafirlerimiz olurdu. Çünkü ben, ben çok izlerim biliyor musun? <gülüyor> Bayılırım. Süper. Böyle bir yemek davetine gittiğimde etrafı izlerim. Böyle duruşundan ahkam akan adamlar çatalın üzerine ekmekle lokma ittiğini görürüm. Evet. Çok önemli bir şey evet, biliyor musun? O, evet, o, evet. genetik bir şey genet. <gülüyor> işte, e, orada öğrenince tabii e, daha rahat oluyorsunuz çünkü hangi e, çatalı bıçağı nasıl kullanacağınızı, evet. işte balık geldiğinde nasıl yiyeceğinizi e, biliyorsunuz ve e, Ramada da e, çalışmanın yani hayatımda benim çok böyle e, dönüm noktası olacak. Zamanları oldu ve o işe işte 40 gün alık bir hayat geçmişim olduğunda Amerika'da bu yemek firmasında okuldaki yemek firmasında çalışmaya başladım ben. Daha İngilizce bilmiyorum iki hafta menajerle görüşmeye gittim elinde sarı bir sözlük ve o zaman şeyleri daha iyi. İngilizcemi ilerletmek için bara gidiyordum. Bir tane bira içip bütün gece barda e, bara oturanlarla konuşmaya çalışıyordum. İngilizcem ilerlesin o, diye. O sarı lügat. Arka cebek olan e, sarı e, lügat. Ne e. kadar ne önemli. <gülüyor> ben de <gülüyor> Fransız okulundan mezun. Ve Suudi Arabistan'a gittiğim için Mr. Colin diye bir komşum vardı. Kelime İngilizce bilmiyorum. Cepten sarı lügat çıkartıyorum. Gösteriyorum. kelimenin <gülüyor> ne olduğunu söyleyip bana böyle İngilizce öğrendim. Tabii Böyle i̇ki devamlı böyle neredeyse her iki günde bir gidip işte ne zaman beni işe alacaksın dediğimde e, tabii yıllarca orada çalışınca daha sonra İngilizce öğrenince bunları bu hikayeleri anlatıyorlar. Ya gel e, konuşmaya yani interview'e geldiğinde İngilizce konuşamıyordun. Onun için seni işe almadım ama bir şekilde öyle bir e, ikna ettin ki beni dedim. E, ikinci hafta sonunda... Beni işe almışlardı ve o, e, sonra da üniversite bitene kadar da orada e, çalıştım. Ne kadar güzel. Şimdi Akın'ın gözünden tabii ben heyecanı görüyorum. Özellikle şarapla ilgili heyecanı görüyorum. Çünkü bilgisayar master'ını bir, bir anda atladı gitti. Evet, side track oldu ama şimdi oraya giriyoruz aslında. Hiç sorun değil, aslında. hiç sorun değil. Bizim zaten varmak istediğimiz noktada orası. E, oraya girmeden hemen bir e, müzik arası verelim. I heard it. Through the Grapevine kimden gelsin? Bill Frizzle'den gelsin. E, kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sevgili Akın Gürbüz'le e, laflamaya devam ediyoruz. Eğitim hayatını e, geride bırakacağız e, yavaş yavaş ama son olarak e, bağcılık ve önoloji o Türkçe çevireceğim UC Davis'ten ki herhalde dünyadaki en prestijli okullardan bir tanesi bu konuda. Evet. Evet. UC Davis. E, UC Davis orayı bitirdikten sonra Şarap aşkıyla Türkiye'ye dönecek. Tabii bu arada hani arada benim kaçırdığım bir takım zamanlarla ilgili bir takım şeyler olabilir. Çünkü ben Master'a direkt New York'a bilgisayara gittiğini, or bittikten sonra şarap ve önoloji için UC Davis'e geçtiğini biliyordum ama o ikisi böyle sanki bir eş zamanlı olmuş. O bilgisayar evet. birazcık yani böyle bir yan yan dal gibi evet. yan dal gibi. Evet. Satrike şey oldu orada. Satrike olmuş bir ama insan. UC Davis ana amaçmış. Hı -hı. Onu da başarmış ve Türkiye'ye gelmiş. Sonrasını senden dinleyelim. Çünkü aralarda konuştuk. Şunu biliyorum. Yani aile bağcı bir aile. E, evet. E, biz yani ben üçüncü değil ama bağcı bir bağcı, aile. Bağcı ben kendimi bildiğimleri bileli hani çocukluğumda zaten e, üzüm bağlarında ve tütün tarlasında geçti bizim ee, babam balıkçılık yapıyordu. Balıktan kazandığını ama toprağa yatırıyordu biraz. Garanticiydi o konuda. Ee, tabii çocukluğum e, e, o dönemde ailede ne kadar çok çocuk varsa o kadar fazla iş Kaç yapıyordu. Kaç kardeşsiniz? Biz altı kardeşiz. Babanın balıkçı olması belli. Evet. <gülüyor> ee, i̇ki tane abim var, üç tane ablam var. Ben o, e, en küçükleri benim. Olta hep suda. Hep suda. <gülüyor> balıkçı olması on olurdu diyorsun. Evet. <gülüyor> E, ailede en küçükleri e, benim o tekne kazıntısı e, onun içinde işte bir, biraz daha böyle isteklerimi yapma fırsatı e, verdi Hani ablalarımın abilerimin desteğiyle o zaman herkese teşekkür ederiz e, burada e, ablaları evet. abilere evet. babaya anneye evet, onların haklarını e, hatta, hatta şimdi de işte e, en büyük destekçim yine abilerim onların yetişleri bağlarımız e, babadan kalan bağları yine onlar bakıyorlar Onlardan aldığım üzümlerle ilk hasatımı yaptım. Onlar 2010. da hala iş, şimdi ya barcılık tarafında en azından. Bakın Abi, abim, bakın bir şey soracağım. Ben tabii. çok şeyi severim. Böyle aa, filmlerde izlediğimiz İtalyan aileleri, bir masanın üzerinde böyle binlerce insanlar böyle herkes konuşur ayrı kafadan kimseyi kimseyi dinlemez böyle İtalyan aileler nefistir. Böyle bir yaşantı var mıydı? E bizim yani çok kalabalık e, aile çok güzeldi. Evet biz 8 8 kişiydik. Evet. Ee, babam babam rakıcıydı, Rakı şey yapıyordu. Sonra ben şaraba başladıktan sonra iyi e, tamam oldum deyip kulvar mı e, değiştirdi. Evet, o kulvar değiştirdi. Şaraba başlamıştı. Ama tabii benim şarapçı olduğum dönemde de yaşı baya e, geçmişti hani 80'li yaşlarda. O yüzden hani fazla da e, içemiyordu ama e, bizim e, şey ailede hani yemeklerde bütün herkes e, masanın başında toplanır. Hatta yer sofrası vardı eskiden. Hani masaya daha sonra e, terfi ettik. Hani ilk çocukluğumda e, yer sofrasında yiyorduk. Bu ne kadar önemli bir şey. Bunu birçok bir konukta duyduk. Evet. Bu, bu yemekte ailenin bir araya gelmesi ritüeleni. hakikaten kıymetli bir şey. Tabii. Ve yani bizi biz yapan şeylerden bir tanesi. İşte orada e, babamın ee, üzümlerin olgunlaşma dönemindeki e, kaygısı aslında beni İstanbul'a gelince İstanbul'da okur, okurken hani ben nasıl yardımcı olabilirim çünkü şey bilinci vardı a, abiler ablalar orada çalışıyorlar ben buradayım hani kaytarıyorum gibi oku, okuldaydım o zaman ama acaba nasıl yardımcı olabilir mi ee, düşünürken e, çünkü e, üzümlerin olgunlaşma zamanı geliyor ondan sonra işte toplanacak fakat alıcı yok. Şimdi ise alıcılar sıraya giriyorlar üzüm alabilmek için. Çünkü %50'ye yakın bir şey kaybı oldu bizim köyde. Nüfus, bağ, bağ, bağ, bağ alanı eksildi. iki sebepten dolayı. Bir bağcılar yeterince para kazanamadılar. Bu iki para kazanamayınca yeni bağ dikmek durdu alternatif olarak da zeytin yani 15-20 sene önce zeytin dikmeye başladılar ve şimdi zeytinler büyüdüğü için bağ alanı otomatik olarak azaldı ba Bağda en nankör şeydir yani her ay bir kere her çubuğun başına gitmen gerekir diye biliyorum Tabii. 8-9 ayın çocuk gibi aslında. Çocuk gibi hani var. her yıl aynı say, e, döngü devam ediyor. Hani e, işin bitmiyor hiç bağda. Hani hasatı alıyorsun, ondan sonra da onun e, bağı kışa hazırlaman gerekiyor. Evet. Çünkü o dönemde yapman gereken bir takım işler var. Her ondan ay aslında, bir iş var yani. E, evet, her evet. Kendi işi var, evet, evet. Evet. Onun için e, zordur ve toprak işi ağır iştir. Ben babamı. Mutlaka. Ee, daha sonra hani, e, o, bu işlerle uğraşırken e, daha iyi anlamaya başladım. O neden e, topraktan kaçıp denize gittiğini ama niye <gülüyor> yatırımını hep toprağa yaptığını şimdi çok iyi anlayabiliyorum. Çünkü balıkçılıkta ne derler? Rastgele derler. Garanti bir şeyin yoktur. Evet. Yani bazen balıksız döndüğün zamanlar da oluyor. E, balıkla dönersen çok iyi para kazanabilirsin ama e, babam rahmetli hep şey derdi toprakta oğlum Az ama aç kalmazsın. Hiçbir şeyin olmazsa kendin eker. E, bir şeyler yetiştirirsin. Ki bu pandemi de bize onu öğretti aslında. Biz e, geçen sene eşimle bir eşim e, fideleri yetiştirdi. E, İlk okulda fasulye içimlendirdiğimiz zaman o ben ona e, İnanılmaz böyle bir hayretler içinde bakmıştım <gülüyor> o küçücük pamuk, şeyden, pamuk üstünde. Çok, pamuk. üstünde şey hepimiz yaptık onu evet, ve oradan üstünde. bir hayat çıkması ne kadar insanı şey ediyor. Evet ondan ben çok etkilenmiştim. Ondan sonra e, anneme küçük bir sera yapıp e, annemin fidelerini değil, hep ben yetiştirmiştim. Ve herkesten önce e, bizim fideler yetişirdi. Yani topraktan aslında hiç kopamadım ben e, ve böyle gelip yine e, toprağa e, döndüm. Onları yetiştirince işte altına hayvan gübresi koyuyordum, sıcak olsun diye ve köyde annem işte komşulara falan bizim yetiştirdi önce kendi ihtiyacımız karşıladıktan sonra komşulara da o fidelerden dağıtırdık. Bir de böyle bir şey vardı, değil mi? Evet. Bir her şeyi paylaşma Paylak, gibi bir şey vardı. Ne evet. kadar? Yani insanlar bunlardan şehirde komple uzaklaştılar bu duygulardan. Tamam, bir şey paylaşma evet. falan yok. yok. Herkes ee, birbirine tırnaklarını gösteriyor. Araba kullanırken dikkat ediyorum. Evet. İnsanlar vahşice birbirine saldırır haldeler. Stres paylaşıyoruz. Düşünsene yani. abi toprağa ayağını basmayan bir adamdan ne bekliyorsun ki? O elektrik üstünde kalıyor. Değil o değil? elektrik Aynen. üstünde evet. kalıyor. Evet, evet, hiçbir, evet. şey hiçbir şey yetiştirmeyen, hiçbir şey yetiştirmeyen, üretmeyen o, bir adam. Hı. Ona şahit olmuyor çünkü veya ya. onun keyfini... Çok keyfini... güzel hikayeler anlatıyorsun ya. Yani. Gençler de mutlaka ayağını toprağa bassınlar. Bassın, mutlaka. Evet. Değil mi? Mutlaka. Şey e, yani toprak aslında e, yani bizimle yaşıyor ve biz onu o kadar e, toprak dünya aslında e, o kadar hor kullandık ki ben şimdi. E, Şaraba geleceğiz ama bir, bir yandan da bunu oluşturmak için böyle e, maden topraktan başladık böyle bağa da girelim. Bir yol yapıyorsun evet hissediyorum. Evet. Ee, şimdi çok güzel bir noktadayız aslında. Yani arada, güzel bir arada, sen de. şimdi hatırlatmasan arada müzik çalacağımızı unutacağım. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi çalacağımız parça hani enteresan yani tam böyle muhabbetimizle ilgili bir parça. Years to Life. Shirley Horn. Müthiş ya. No complaints and no regrets. I still believe in chasing dreams and placing bets. But I have learned that all you give is all you get. So give it all you've got. share I drank my fill and even though I'm satisfied I'm hungry still to see what's down another road beyond the hill and do it all again So here's to life and every joy it brings. So here. time just flies, our love can go from warm hellos to sad goodbyes, and leave you with the memories you've memorized, to keep your winters warm. There's no yes in yesterday And who knows What tomorrow brings Or takes away As long as I'm still In the game I want to play For laughs For life For love May all your storms be weathered. İyi akşamlar tekrar kaldığımız yerden heyecanla devam ediyoruz. Nefesimizi kesip dinliyoruz. Arada devamlı konuya parantez açıp girmek zorunda kalıyoruz heyecandan. Olacak gibi değil. Teşekkür ederiz. Akın Gürbüz. Kalktın geldin. Aa, topraktan bahsettik. Buradan biraz hem toprakla alakalı hem gençlerin bugünkü durumuyla alakalı biraz konulara girelim. Ee, evdeki yaşantı nasıl? Eşinin sana büyük destek olduğunu biliyoruz. Buradan Melike'ye de selam söyleyelim. Ben Akın'ın ailesini de tanıyorum. Eşik'e evet. de tanıştım. Kızlarıyla da tanışma fırsatım oldu. Çok sevimli bir aile. Onlara da buradan selam yollayalım. Şekler. Evet, şimdi pandemi bize tekrar eski günlere biraz geri e, çabuk geri dönmemizi sağladı diyeyim. E, benim çocukluğumda anneme ya, e, yaptığım fide yetiştirme işini tabi evde kapalı kalınca bende de, de e, çiftçi olduğum için aynı zamanda kayıtlı çiftçi olduğum için geçen sene biz e, çok güzel bir bahçe yaptık Melike'yle eşimle birlikte işte çocuklar da bizlere yardımcı oldu çünkü e, şeyden kaçabilmenin e, e, bir yolunu bulduk bu e, evde kapalı kalmaktan e, çiftçi olunca ee, çiftçi belgesiyle biz e, bu dönemde e, şeyleri fideleri yetiştirip ondan sonra da e, bahçemizde onları diktik ve e, onların bakımı içinde bize e, Gazi Köy'e kaçmaya e, sebep olmuştu. E, şimdi e, iki tane kızım var. E, Aliya e, 12, e, 13 yaşına girdi. E, arada da e, 4 yaşına. Evdeki hayatları devamlı sanal e, bir dünyadalar. İşte ikisinin de elinde iPad e, ve işte tablet veya bir e, akıllı telefon. Ama e, geçen sene ilk defa e, Aliara özellikle büyük keyif aldı. E, bağda e, toprağa e, basmak. Hani. Menike ilk başlarda şey yaptı işte aman dur işte oraya diken batacak buraya yok ya dedi bir şey olmaz seni ben de öyle büyüdüm Doğa hiçbir şey yapmaz ee, şey yaptı, Akın ben e bir şey merak ediyorum bu e şehirde yaşamayan çocuklarda da var mı bu sorun? Yani hani senin yaşadığın ortam o kadar doğal o kadar güzel hoş bir ortam ki yani orada atıyorum hani bir tablete bir iphone'a falan ihtiyaç yoktur diye e düşünüyorum ama yani çocuklar maalesef nerede olurlarsa hani dağın başında da olsalar onsuz yapamıyorlar gibi. Ee, yok bizim bizim çocuklar hiç akıllarına bile gelmiyor ve e, akşamları uyumaları o kadar kolay oluyor ki. Bağda o temiz, temiz oksijen zaman. mi diyeyim. Evet, aslında bir şeyde e, benim lisede İstanbul'da kalıyordum o zaman haftada e, ayda bir Gazi köye çamaşırlarımı yıkamaya giderdim. Oradaki uyku bambaşkaydı. Böyle güneş doğmadan belki diye ayağa kalkardım. Çünkü o 3 saat... hava başka. başka. Evet. Bile. Ve Zimde kalkıyorsun. Toprağa e, bastığın zamanda hani o arazide o bol oksijen e, çocukların hani uyumaları bile değişiyor. Veya köye gittiğimizde de böyle ee, akşamdan da uyuyorlar. Çünkü bütün gün o e, toprakta şey yapıyorsa evet. ama inanılmaz bir enerji harcıyorsun aslında ve vücut yor yor yorgun düşüyor. Ee, hemen uyuyorsun. Yoksa... Şimdi Burada Hiç insanlar şey... diyebilir ki toprağa basınca evet. ne oluyor? Şah. Şehirde toprağı kimse görmüyor. Tabii. Hepimiz asfaltın üstünde evet. ve taşın Asfalt. üstünde yürüyoruz. Tabii. Tabii. Aslında toprağa basmak aa her türlü insan vücuduna iyi geliyor. Bir arkadaşımın çocuğu vardı. Taban düşüklüğü vardı. Hı hı. Ee, götürdüler doktorlara onlara bunlara. İşte taban yapalım şunu yapalım. Bir tane doktora götürdüler. Dedi ki çıplak ayakla toprakta dolasın. Hiçbir şey kalmaz. Öyle iyileşti. O, evet. evet. Etkisi. Yani. Her türlü hı hı. iyileştirici etkisi var toprağın. Ve şehirde yaşayanlar toprağı unuttu. Keşke bütün çocuklar bir ucundan kampa giderek toprağın Hı. tekrar farkına varsalar. Bunu bir kere kokusunu alsalar bir daha bırakmazlar. Peki. Asla hayatlarından çıkmaz. Ve oradaki hayatı görseler, görebilseler. Çünkü her bat, e, attıkları adımda farklı bir şey görüyorlar. Farklı bir e, çiçek, farklı bir bitki. Yani onları, e, onları görüp yaşadıkları zaman eminim. E, oradaki e, ekosisteme hayran kalacaklar ki yani, yani e, ben şeye inanıyorum yani e, inanılmaz bir e, denge var e, yeryüzünde ve biz onu çok hor kullanmışız. Şimdi benim yaptığım e, bağcılık uygulamalarında da en doğalına, en basitine e, kaçmaya çalışıyorum ve onunla birlikte e, yaşamayı öğrenmenin yolunu arıyorum aslında aslında bu bir yaşam biçimi olmaya başlıyor ondan sonra da evet öyle ya yani en, basit, öyle olmaktan, en basit ve en kolay şekilde bir yaşam evet. biçimi Evet, Çok doğru evet. Ee, şimdi yine bir müzik arası verelim yine anlamlı bir parça gelsin ee, Elyan Elyas'tan Ahmet ne çalalım Kiss by Nature dinliyoruz Sevgili dinleyiciler bu akşam Akın Gürbüz'ü, sevgili Akın'ı ağırlamaya devam ediyoruz. Eğitim hayatından girdik, fizikten, bilgisayardan çıktık. Davis, e, şarap, bağcılık ve önoloji okulu bittikten sonra birazcık doğadan bahsettik. Şimdi de Ahmet hiç sevmediğimiz konulara geldik, şarap konulara. En sevmedi, <gülüyor> en sevdiği. <en> <gülüyor> <şarap Evet>. <gülüyor> Bu arada bir, geldik. bir de bir Güney Yarım Küre seyahati falan şimdi var. Evet. E, şimdi evet. ben açıkçası Davis'ten sonra hemen memlekete geri dönüş ve şarap hane kuruluşu var diyebiliyordum ama arada enteresan hikayeler olduğunu duyduk. Yani evet. bir Napa var, bir, bir Yeni Zelanda var. İstersen oradan <gülüyor> girelim. E, ondan sonra da şu artık şu anda nasıl bir şaraphaneye ulaştı Sever? Onu dinleyelim. Tabi. 98 yılında Davis'ten mezun olduktan sonra hatta mezun olmadan önce ilk internship'i Napa'da hani bizden biraz daha yaşlıların çok iyi hatırlayacağı Şahin Tepesi dizisinin çekildiği Falcon Crest'te yaptım. Spring Mountain o Orada bir yıl çalıştım. Sonra çok sevdiğim Beyaz Şarap. Ee, olan Savion Blanc'ın nasıl yapıldığını öğrenmek için de onun ana vatanına ve en iyi e, yapıldığı yerlerden biri olan Yeni Zelanda'ya Savion Blanc e, yapımında çalış, e, çalıştım. Senin 90. bir Sauvignon Blanc takıntın evet. var o, evet. onu biliyorum ama neden i̇şte oradan ne? soracaktı İstersen hani bak eğer uygun dersen birazcık ondan da bahset sonra devam edelim. Tabii, e, Sauvignon Blanc, e, şimdi Chardonnay e, çok meşhur şeyde, e, Kaliforniya'da. Ama ben hep böyle daha canlı, crispy e, bir e, şarap olan Sauvignon Blanc'a e, daha yatkın e, hissettim kendimi. E, onun için de bunu öğrenmek için Yeni Zelanda'ya gittim. E, burada da şimdi kendim de e, onu, onu işliyorum. İşte, e, çocukluğumun üzümü olan misketle birlikte Sauvignon Blanc işliyorum. Biz bu akşam Akın'ın güzel bir blendini içiyoruz. Blend, e, bir numaralı blendin Şiraz ve Cabernet Sauvignon'dan e, oluşan e, ama senin Sauvignon Blanc'ın de çok iyi. Hatta geçen gün seninle bir mesajlaştık. Evet. <gülüyor> Sauvignon Blanc'ı içiyorduk biz. Bu, bunu buradan <gülüyor> gençler duysunlar bir serüvinin peşinde koşmak için kalkıyor. Ta Avustralya'ya gidiyor. Yani kimsenin kucağına bir şey gelmiyor. Yeni Zelanda. Yeni Zeylanda. pardon. Marlboro'ya tamam. mı? Marlboro, Malboro, güzel Yeni Zelanda. Evet, evet. Tamam. Yani en, en güzellerinden... Çok, e, güzel. e, çok kendine has Evet, güzel. onun özelliklerini taşıyor. Yani yol kat etmeden, emek vermeden hiçbir şey olmuyor. Tabii Kolay çok değil çok bir güzel. serüvenin peşinde, bir hayalin peşinde koşuyorsun. Hep derdim bu. İnsanlar bir şeyin peşinde koşsunlar. Bu çok güzel hikayeler geliyor çünkü akında. Çok, aynen, aynen. Hı -hı. Sonra... Çok doğru. Tabii e, sonra 2009'un e, Eylül ayında tekrar e, Napa'ya döndüm. Oradaki hasattan sonra da e, benim daha ekonomik olsun diye hep e, Christmas işte yeni yıldan bir hafta önce Türkiye'ye gelirdim. Çünkü en ucuz uçak biletleri öyleydi ve yeni yılda çok benim geri dönmüşlüğüm vardır. Ya çünkü severim dedim kimse... canını seveyim ya. <gülüyor> her çok şey ekonomi ya. yani her şeyi hesaplıyordum. Ee, ortak bir arkadaşımız vasıtasıyla e, Barbar şarapların sahibi Can Bey'le e, tanıştım. Onların da burada bir yatırımları olduğunu, işte e, onun başına geçecek birini e, aradığını söyledi. Sonra bana e, iş teklifi yapınca e, hayalini, e, yani e, 94 yılından beri hayalini kurduğum e, mesleği hani Türkiye'de yapma fırsatının e, geldiğini hissettim. Çünkü amacım e, bu şarapçılık okuyup günün sonunda e, geri dönüp Gazi Köy'de kendi yetiştirdiğimiz e, üzümlerden, kendi bağlarımızdan çıkan üzümlerden bir şarap yapmaktı. Onun ilk aya, e, ilk adımını atmış oldum. Buradan dedeye selam söyleyelim. İsmi ne dedi mi? Bektaş. Bektaş'a selam evet. olsun. Selam olsun. Şimdi ben şunu sormak istiyorum. Dede deyince şimdi 3. nesil. 3. Evet. O zaman hani sizin bağlar şaraplık üzüm bağları mıydı? Şaraplık de. Hep, hep öyleydi. Yani. Evet, evet. E peki ne oluyordu yani sen şarap o bağlardan şarap yapmaya başlayana kadar o üzümler başka şarapçılar'a mı gidiyordu? Ee tabi tabi o dönemde hangisi e, hani ben biliyorum babam yıllarca işte büyük üreticileri e, olan işte Kavaklıdere ve Doluca'nın e, orada e, onların e, işlerini de yaptı, hani komisyoncu dediğimiz, hani köyün bütün çıkan ürünlerini organize eden. Çünkü muhtarlık da yapmış e, babam zamanında. E, onların e, onlara yardımcı oluyordu ve e, kavatlı dereye verdiğimiz zamanlar oldu, doluceye verdiğimiz zamanlar oldu, tekele verdiğimiz zamanlar oldu. E, hala da hani e, bazı üzümleri hala da bu üreticilere e, satmaya devam ediyoruz. Şimdi üç nesilliyince bayağı bağlar da var demek. Tabi tabi. Bayağı köklü bağlar. Evet. Hani o şarapların güzelliği de belki de birazcık da ona bağlı. Tabi tabi. Yani ter, e, şey yani bölge e, bölge çok güzel Gaziköy. Ee, Sevgili Akın bir şey tabii. soracağım. 10 yaşı ve 10 yaşın üzerinde bir kütükten kaç kilo üzüm alınıyor? Normal yağışlı bir mevsimde ya da kurak bir mevsimde? Eee yani bunun cevabı net, e, hani şu kadar kilo alırsın diye hani, e, kolay bir cevabı yok maalesef. Ama Maksimum e, 10 kiloyla e, 6 kilo arasında değişir mi? E, e, tabii yani bu sofralık üzümse sizin maksimum üzümü almanız gerekiyor. Bu şaraplık üzümse maksimum kaliteyi almanız gerekiyor. Dolayısıyla e, orada asmanın yaşından çok... Asmaların ne sıklıkta dikildiği, ne çeşit e, dikildiği de çok önemli. Hani birebir dikerseniz o zaman işte asmadan alacağınız ürün işte belki iki kiloyu geçmez, belki bir kilodur. Çünkü küçük asmalar ama asmaların arası büyükse kordon dediğimiz bir e, budama e, şekli var. Hani o kordonlar ne kadar büyükse orada e, üzüm veren pozisyonların sayısı o kadar fazla odur. Dolayısıyla... Güleç alan pozisyonlara e, tabii, bu tabii. telli bağdan mı bahsediyor? E, bağdan ama bizim goble sistemindeki e, bağlarda da işte onda kaç çabuk. E, bağcılıkta anahtar şudur. Gereğinden fazla yükleme yaparsanız asmaya asma bir şekilde onu altından kalkar Adepte ama istediğiniz ama istediğin kaliteyi alamazsınız. Olur. Kaç çubuk bırakılıyor mesela? Ee, şeye ben göre... böyle bir şeyler bir hatırlıyorum şimdi. <gülüyor> Zırk... var tabii, geçmişim Benim de var mı? böyle bir bağcılıkla geçmişim. Hatırlıyorum mesela işte Senin şeyde, 3 çubuk, var 7 çubuk falan filan böyle. Ee, tabii şeyin e, asmanın... Kütün yaşıyla da alakalıydı. Kütün bittim. yaşı veya kalınlığı, kalınlığı ona, ayaklar, ona evet, gelecektim. Ha. İşte babamın şeyi aslında babam hep böyle elini yapar. 5 beş, beşi gösterirdi. <gülüyor> Ve hepsi bunlar farklı. Hani elinizi böyle parmakları her, her böyle açtığınızda hiçbirisi aynı tarafa bakmaz. Evet. E, sebebi de şuydu rahmetlinin. E, hava alması lazım diyordu şeyin. Asmanın. Asma, evet. Ve hiçbirisi hani şöyle değil. Hepsi aynı yöne gitsin istemezdi. Evet. Hep böyle farklı yönlere giden... Ee, çubukları, açılı olan çubukları e, bırakır ve onlarda da analık hızlı dediğimiz veya işte iki göz, üç göz e, arasında o da asmanın gücüne göre, çubuğun kalınlığına göre e, göz sayısı bırakırdı. Yani beş pozisyon, işte ikişer göz e, bıraktığınızı varsayarsak, 10 çubuk eder. 10 çubuktan da 1 veya 2 salkım e, üzüm aldığınızı düşünürseniz 20 salkım. İşte 200 gram, 250 gram e, e, ağırlığında geldiğini düşünürseniz. işte 2 kilo, 2,5 kilo. Bazı çeşitler vardır. E, aşağı yukarı 1 kilo gelen e, salkımlar, salkımlar da var. O yüzden hani çok, çok böyle kolay, kolay bir cevabı yok, <gülüyor> yok bu sorunun. Doğru. Hani bir sürü değişkene, etkene de bağlı olarak değişiyor ama yani toparlarsak işte bir, bir buçuk iki kilo veya sofralık olursa da işte ne kadar çok olursa sizin için o kadar iyi on kilo, on beş kiloya kadar Olurlar. gidebiliyor. Tabii. Şimdi çok güzel bir yere geldik. Güzel Akın'ın güzel şarapları işliğinde Hatta buradan sevgili Derya Mertan arkadaşımıza bir selam söyleyelim. Eee akıl bagajındaki şaraplara el koyuyoruz biz. Eee afetti. Hemen anlamlı yine bir anlamlı parça gelsin. Herbie Hancock. Herbie Hancock'tan bir şey gönderelim arkadaşımıza da bize affetsin. Evet o şarap niyetini artık müzik dinlesin Eke of You. akşamlar sevgili laflayacağız dinleyicileri. Çok güzel bir program yapıyoruz bu akşam. Acayip keyif alıyoruz. Sevgili Atilla. Ee, sen de acayip keyif aldığını görüyorum bu akşamki programdan. Ya her programdan keyif alıyoruz ama <gülüyor> evet. bu akşamki program bir ekstra bir evet. keyifli oldu Akın ee, sayesinde. Evet Akın Gürbüz bizi kırmadı. Davetimize hicabet etti. Evet, eski bir Osmanlıcıydı, böyle <gülüyor> yapalım, ee, kalktı buralara geldi, ee, okudu Amerika'ya gitti, bir sürü hikayeler. Fakat yüreğinin sesini dinledi, ayağını toprağa bastı. Ee, dededen kalın üçüncü jenerasyon bağlar, ayağa kalktı, Şişelere girmeye başladı. Evet, hikayesini dinleyeceğiz. Herkes yüreğinin sesini dinlesin. Evet. Ben de e, kalbimin sesini dinledim. Hani o aşkla bizim e, çocukluğumun geçtiği bağlarda e, çalışarak o, oradan yetişen üzümlerin e, tadına bakarak her e, üzüm salkımını kestimde ilk önce bir ısırık kendim alırdım. Ondan sonra kalanını sepete veya küfeye atardım. Bendeki e, üzümlere olan ilgim orada başladı. Ee, onun e, peşinde koştum. Oradan çıkacak, e, yetişen üzümlerden yapılacak şarabın çok iyi olacağına e, o, o zaman inandım ve o hayalimin peşinde koştum. Bunun için e, ilk fırsatta Türkiye'ye dönüp e, bu üzümleri kullanarak 2015 yılında ilk hasatımı yaptım. E, kendi ait küçük bir e, şarap işletmesi kurdum, büyük karıştıran da orada e, devam ediyorum. İlk ipucuyla başladık, ilk üretimimiz 666 şişe şarap ürettim e, ve şimdi teşekkür bir 30 bin şişeye yaklaşan bir üretimim oldu yıllık. E, bizim kendi bağlarımızdan çıkan üzümleri e, köylüden aldığım üzümler var. Onlardan onları kullanıyorum. İşte amacım doğaya saygılı, en ilkel, hani çocukluğumda biz bağları dikelle kazardık veya çapalardık. Hani çok şeyim var aile kalabalık olduğu için tabii 8 kişi gidiyorduk. Bir 5-6 dönümlük bir yeri çapalayıp geri dönerdik. Ve şimdi de ben e, toprağın tekrar eski a, haline dönmesi için elimden gelen e, her şeyi yapacağım. E, çok eski artık ekonomik ömrünü yitirmiş bağları a, 4 yıl önce değiştirmeye başladım ve oralara hiçbir şekilde a, suni gübre ve ilaç uygulaması yapmadan şimdi diktiğim bağları tamamen doğal yöntemlerle e, yapıp oradan e, yetişecek doğal üzümlerden ve en e, basit yöntemlerle şarap yapmaya çalışıyorum. Aslında bakacak olursak doğa insandan daha hoşgörülü. Çok daha kolay affediyor seni yaptıklarını. Doğru. Evet. Kendi kendini yeniliyor. Kendi kendini yeniliyor. Seni evet. affediyor eğer bir şey yapmazsan. Ona teşekkür ediyorsun ve karşılığını geri veriyor. Evet. Evet. Ama akıllı davranırsan. Okay. <gülüyor> yani bir yere kadar doğanın affetme gücü de herhalde. Yoksa yoksa affetmiyor zaten. İşte, bu evet. global ısınmalar falan filan. Aa, yani evet. bu işin sonu aslında iyi gelmiyor. <gülüyor> bakalım e, baş patron Amerika. E, tekrar e, eski Kyoto anlaşması sonraki Paris anlaşmasına <gülüyor> <gülüyor> geri döndüler bakalım. İnşallah onlar akıllanmışlardır biraz. Onları takip edecek çok adam vardır neticede. Evet, evet. Peki bağlarda bir değişiklik yaptı mı akın? Yani yoksa aynı bağlar devam mı? Yani söyledin Tabii. yeni bağlar iktiğini söyledin ama Tabii. hani mevcut bağlardan üzüm alıp ondan şarap yapmaya devam ediyorsun diye düşünüyorum. Tabi. Ee, e, benim e, kullanacağım çeşitler bizim e, bağların yüzde sekseni diye bildiğimiz beyaz üzümlü. Misket'tir. Misket de var. Misketi ama şey şeyden... arasında fark var mı? Var, bilmiyorlar. Ne, ne kadar var? Misket, misket çok kokulu <gülüyor> çok bir üzümdür. Cahil bir soru oldu. Çocukluğumun <gülüyor> bir soru. en çocukluğumda en çok sevdiğim üzüm acayip aromatik böyle çiçeksi evet. aromaları olan kokulu üzüm zaten evet. kokulu üzüm olarak evet. da geçer. semiyon ise daha fazla. Bizim orada iki çeşit semiyon var. Bir ekşi semiyon dedikleri bir çeşit, bir de tatlı semiyon dedikleri. Bizim bağlardaki işte ek, ekşi semiyon daha fazla verim veriyor. İşte az önceki sorunun cevabı da burada yatıyor. Evet. İşte tatlı semiyonda salkınlar küçücük 100-150 gram olurken, ekşi semiyonda yarım kiloya gelen salkınlar var. Tabii köylü için en önemli şey. E, kaliteden e, önemli olan şey miktar, miktar. ne kadar fazla e, üzüm verirse o kadar çok günün sonunda e, cebine girecek para artıyor. E, onun içinde o dönemde köylüler e, semiyon dikmişler, fakat e, 14 yıl önce bizim abim işte e, şey dikti, kaberne Sauvignon dikti, onu hala kullanıyorum. İşte kuzenim, e, kuzenlerim Sauvignon blanc dikti, onları kullanıyorum. Ondan sonra yapıncak var babadan kalma. Onu hem asma yaprağı için e, tutuyorum. İşte üzümünü de e, satıyoruz ama... Üzümünüye bağını sorma dedikleri bu değil e, mi? Evet. E, o sarmaları yemeniz için bizim restorana gelmenizi <gülüyor> e, Abi Şimdi bak güzel Tabii. bir noktaya geldi. Çok pardon Ahmet. Ee... Akın bir şey soracağım. Tabii. Aa, bu üzümleri yetiştirirken, bu çeşitleri yetiştirirken... Hı -hı. Bir toprak analizi buranın gerçek üzümleri nedir? Yoksa biz buraya farklı bir üzümler getiriyor muyuz? Böyle bir şey yapıldı mı hiç? Böyle bir şey yapılıyor mu Türkiye'de yani? E, yeni kurulan bağlarda yapı, e, yapılıyor. Benim aldığım yeni e, arazilerde de ilk yaptığım şey e, evet toprak e, toprak yapısına. Fakat e, arazileri alırken aslında benim bir hedefim var. Yani o işte, şimdi balıkçılık burada da önem kazanıyor. Çünkü e, benim bağlara kuracak e, ne, hava tahmin istasyonları gibi bir şeyim yok. Fakat çocukluğumun geçtiği e, e, o bölgede gece balığa çıkardık biz ve o zaman yazın balıkçılık yapardık kolyos balığı tutmak için. Böyle bazı yerlerde geçiyorsun buz gibi bir hava geliyor. Bazı yerde e, Temmuz ortası, Temmuz sonu, Ağustosta tabii sıcacık hemen kısa kollu şey yapıyorsun. E, onların peşinde gittim ben o soğuk bölgeleri bulup e, aldığım arazileri orada e, alıyorum. Ondan sonra da toprak analizi yapıp burada hangi amaçları dikmem gerektiğini e, ne karar veriyorum. Sorumoydu doğru. tabi evet. mutlaka. Ama e, tabii orada da bir sürü, e, hani sonuçta ben daha 20 küsur yaşına kadar o bölgede yaşadım. Hani bir de en büyük tecrübe de eskiler ne yapıyordu? Hani onu da e, orada yetişen, çünkü yıllardır yetiştirilen bir takım çeşitler var. Onların da e, neticeleri hem yaşayarak hem de e, görerek onları alıyorsunuz zaten. tabii. Atilla benim evde biliyorsun sen saatli marif takvimi kullanıyorum hala saatli marif takviminin altında yazan hava durumları ne zaman fırtına var ne zaman <gülüyor> ekim ayı ne zaman toplama ne zaman her şeyi doğru Tabii. tutuyor Tabii. Hak, o bir tecrübe. Bu kadar temizliğe rağmen ben. hala tutuyor. Tabii, ben de tabii. ona şaşırıyorum tabii. açıkçası. Vallahi. Bende de var çünkü. <gülüyor> aynı şey Ya fırtına diyor ya sabah kalkıyorsun gayet pırıl pırıl ama akşam fırtına çıkıyor. <gülüyor> yani. çıkıyor. Tabii. E, bizim örneğin şey vardı işte 80 90 arası bir şey yapılmaz. Nedir bu 80 ile 90 arası? Kasım'ın birinden itibaren saydığın zaman e, 80 ile 90 arası çünkü çok kış oluyor işte yanılmıyorsam şimdi bu zamanlara denk gelmesi lazım onun veya Aa, bir önceki tabii, tabii. hiç hiçbir şey dokunulmaz yani rahmetli 90. babama söylerdim oğlum diyordu biraz daha beklememiz lazım işte 80-90 arası bir şey bir şey yapmayalım ne zaman havanın işte don yapacağı fırtına olacağını bilemezsin. Biz halbuki şehirde yaşayanlar ben tabi hani bir kısmı hayatımın Toprakla yakın geçti ama şehirde yaşayanlar daha çok mesela 80 ile 90 arasını bilmezler. Onlar 90-60 90 bilirler. <gülüyor> o da ayrı bir bilgi. Evet. Ee, şimdi Akın şeyi soracağım. Bu, bu son yıllarda havalar çok değişik gidiyor yani. Hani bu evet. Üzüm yetiştirme konusunda bir sıkıntı yaratıyor mu? Ee, yaratıyor aslında. Yani yani... Yarın mesela acayip neredeyse 3 haftadır falan bayağı bir bahar yaz gibi. Hatta böyle millet Asos'ta denize falan giriyor. Fotoğraflar yolluyorlar ama yarında ciddi bir anlam da hava bozacak. Kar gelecek. Yani size bunun da olumsuz etkileri oluyor diye ee, düşünüyorum. Oluyor çünkü işte bir sürü ağaç şey açtı, çiçek açtı. İşte onlar gidecekler. Yani Maalesef. bademler, erikler e, çiçek açtı. Hani ben Tekirdağ'da görüyorum son bir haftadır hepsi e, sıcaktan dolayı e, çiçek açtı ve işte onlar aldanacaklar çünkü önümüzdeki hafta ve eksiye düşüyor. Ha, Bağlarda bu çok e, yani şu dönemde olan soğuk bizi çok etkilemez. Ama 10 e, gün eksi 10 derecelerde devam ederse o zaman kış donu dediğimiz e, hani, e, asmanın içindeki sıvıları Suyunun da dondu. doyunduğu evet. zaman e, olabilir. O sıkıntı ama yani zannetmiyorum 10 gün işte eksi 10'un altında olacağını. Yani. Evet. Dolayısıyla şimdiki e, soğuklar hani biz bağcılara çok böyle bir etki edeceğini e, düşünmüyorum ben ama e, şeylerden dolayı artık hava e, şeyleri patternleri de çok e, değişti. Evet. Hani ne zaman öyle bir yağmurlar yağıyor ki işte ben Kaliforniya'da Davis'teyken böyle bir bira akırdı, boşanırdı yağmur. Öyle yağmurlar ve çocukluğumda hiç hatırlamam ben böyle yağmurların olduğunu. Akın Doğru. bir şey soracağım. Tabii. Atilla sen bilirsin ben bilmiyorum onun için öğreneyim dedim cevabını. Buradan kalkacağız, arabalarımıza bineceğiz. Nereye gideceğiz bu şarapları görmeye ve içmeye? Bizim şaraphanenin hemen önünde küçük bir restoranımız var orada. Ee, işte pandemi dolayısıyla şimdi restoranlar kapalı ama normal zamanlarda e, haftanın 7 günü işte e, mesai saatlerinde e, tadımların yapılabileceği küçük bir yerimiz var. E, orada bunların hepsini tadıp e, deneme şansımız oluyor. O zaman burada hakkından bir söz alalım. Şu pandemi biter bitmez ilk hafta sonu. Biz Ahmet'le evet. ailecek, ailecek Çok, çok ailecek memnun olurum Orada Bu. olacağız ee, Peki ben de bir şey eklemek istiyorum Ahmet'in sorusuna ee, senin yaptıklarını, şaraplarını işte şaraphaneyi bağları takip etmek isteyenler nereden takip etsin? Yani Facebook'ta var mısın? Instagram'da var mısın? Yani Instagram'da var Instagram'da da, varım. Ee, i̇stersen bir ondan hani çok kısaca bahset. Parti tabii şey, Instagram'da e, Gurbus e, Winery olarak var veya e, Akın Gurbuz olarak. E, Facebook'ta da Akın Gurbuz. Hani ben kendim <gülüyor> daha fazla şey yapıyorum. Hani e, şu anda bunların uh, Pro yani promosyon evet, yani de artık reklama girmesin diye onları uh, yoyo şey, yo, biz yani ben reklama girsin diye söylüyorum açıkçası <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani daha böyle e, Gürbüz Winery olarak hem e, şeyimiz e, Instagram ve hem Facebook akantımız var. Tamam yani oradan sana ulaşabilirler. Tabii, hani isteyen tabii. sipariş de verebilir. Hı -hı. Ama hani bağları da şaraphaneyi de oradan... Takip edebilirler. Takip edebilirler. Evet, evet. Tamam o zaman hemen bir kısa e, parça arası verelim. E, La Vian Rose. Gelsin Michael Bublé ve Cecil McLeon's Avant'tan. E, sonra hemen kapanışa geçeceğiz. E, bir, bir, birazcık daha geçmişe gideceğiz ve farklı hobilerden bahsedeceğiz. Hold me close and hold me fast The magic spell you cast This is La Vion Rouge When you kiss me heaven sighs And though I close my eyes I see La Vion Rouge When you press me to your heart I am in a world apart A world where roses bloom And when you speak Angels sing from above Everyday words Seem to turn into love songs Give your heart and soul to me And life will always be La we en rose. rose Quand il me prend dans ses bras Il me parle de And you kiss me every sign Dağdan denize düştük. <gülüyor> Başladık. Balıkta heyecan aldık. Eskiden ne kadar güzel balıklar vardı. Ben de evet. çocukluğumda çok balık tutardım. Bir Amiral'in e, Anıları diye bir kitap okumuştum. 120'ye yakın çeşit Marmara'da balık yaşıyormuş. Ve Tekirdağ taraflarında e, balıkçılar ağlarına Kılıç balığı yakalandığı zaman ağları bozdu diye bunları denize atıyorlarmış. Kılıç balığı makbul bir balık olmadığı için diye evet. yazıyordu kitapta. Sen de bunları yaşamışsın. Bir ben uçurdan. de bunları yaşamıştım. Kılıç balığıyla yaşamadım ama fener balığıyla yaşadık. Aynen, fener güzel. balığını bilirsiniz. Böyle <gülüyor> sümüklü balık derler <gülüyor> halk dilinde. Lezzetli Aynen öyle. ama çirkin. Şimdi benim e, elimden tutan e, Türen abi e, babam tabii böyle değişik balıklar çıkınca ...biz yemesini bilir ben... E, ...yani kendimi bildim bileli... ...bizim yediğimiz balıklar... ...işte lüferdir, kalkandır... E, e, ...palamut, kolyos... ...böyle e, bu çeşitli balıklar... ...farklı bir şeyler çıkınca da... E, ...yemesini bilenlere veriyorduk. E, babam tabii kocaman... ...iki tane fener balığı yakalamış... ...onları da ablama veriyor... E, ...kızım al bunları Turan Bey'e götür diye ablam da e, evden alıyor bunları götürüyor ondan sonra yolun yarısında Türen abilere böyle sümüklü balık mı vereceğim deyip denize atıyor bunu ondan sonra geri geliyor verdin mi verdim babam Türen abiye soruyor Türen bey diyor işte size fener balığı gönderdim e, bizim kızla Gelmedi diyor nasıl olur işte gel, e, size getirdiniz söyleyip diye hemen böyle biz bütün aile apar topar yola çıkıyoruz ve e, şeyleri balıkları e, deniz kenarından çünkü dalga olduğu için gitmemişler <gülüyor> e, toplayıp onları niye bir kızım vermedin dedin ne ablam bu sümüklü balıklar verilmez deyip ee, öyle yani karidesi biz e, işte 80'li yılların sonunda karides yemeye başladık ben öyle böyle yemeye başladım ki ben çiğ karides yiyordum öyle 9'luk pancar motorlarımız vardı ee, onun üzerine pancar basardım pancara geldik yine bak onun üstüne egzozuna bastırırdım orada pişerdi karides onu ayıklar soyar ee, öyle yerdim veya hiç olmadığı zamanda işte daha böyle yaşın ilerlediği zamanda e, sulu egzozu olan teknemiz oldu onu da tabi ...ısınacak bir şey olmadığı için o zaman da çiğ yiyordum. Ben 1970'li <gülüyor> senelerde... ...Beşiktaş'taki balıkçılardan... ...böyle ufak karidesler vardı. Minik minik karidesler. <gülüyor> Onlardan aldım. Adam dedi ki bunlar çiğ yeniyor biliyor musun dedi. Hayır dedim bilmiyorum. Soydu bana bir tane. Bir yarım kilo karides aldım. Beşiktaş otobüs durağında bekliyorum Levent otobüs. Gedenek bekleyene kadar... kadar yarım kilo karidesi yedim. Eve zor yetiştim. <gülüyor> evet. Şimdi... E... Marmara'da 120 çeşit balık var dediğiniz evet ben şimdi yani 15-20 tanesini sayabilirim benim çocukluğumda çıkan ne balıkları çıkıyordu ondan sonra Mercan yani bizim rahmetli babamın tutmadığı balık yoktu hani benim tutmadığım balık yoktu çok istakoz yakaladım ben İstakozları işte Paz'a e, İstanbul'a canlı gönderebilmek için denizde tutardım işte pazarı olduğu zaman fiyatın artacağı zaman hemen Gönderirdi. matrabaz dediğimiz orada balıkları alan komisyoncuya verip İstanbul'a gönderirdik kalkan balığı ondan sonra hele bir şeyin var kırlangıç balığı yani en son kırlangıç ne zaman gördüğümü hatırlamıyorum. Ama Şimdi çocuğu... kırlangıç yerine Akın şey satıyorlar. Öksüz diye minik Öksüzü balıklar vardı. Mi? Soslar, şey. evet. Ufak ufak kırlangıçın böyle bembeyaz evet. ve ruhsuz bir hali gibi bir şey ama var. Ama e, yani aynı, aynı familyeden ama e, öksüz balığı çok derin sularda yetişiyor. O, ondan hmm. da çok yakaladık biz. Babam işte e, şey avı bittiği zaman e, palamut ağlarımız vardı bizim. Sonra gırgır gır yaptık. O ağlar e, boşa çıktığında e, balık mevsimi hani off season'da onlardan bırakma ağası yaptırdı. Böyle kanala, kanal dedim işte Marmara Denizi'nin e, Marmara Adası'yla işte e, Ganos Dağları'nın altına en derin olduğu yerlerdir oralara. oraları. Ağa Kaç yaptım? metre oralar yaklaşık? Ee, orada işte e, aşağı yukarı 1000 metreye yakın 900 wow. metreler tabii. Öksüz oralardan Ama, mı çıkıyor? E, tabii yani e, şeyden o kadar derinden çıkıyor köpek balığı da e, Bilmiyorum. zamanında köpek şey Köpek balığı da, da çok lezzetli olur. Tabii. Biz de küçükken çok yakalardık küçük. ve evet. çok lezzetlidir. Tabii e, o e, öksüz balıkların hani çok böyle birkaç sezon e, çok balık yakaladık orada. Babamın Peki. şeyleri e, sözümüzü kesin. İnna ya Allahu e, Yani e, herhalde bu e, şeylik ruhu hani e, yeni yenileri deneme veya bir merak e, babamdan geç, e, geçmiş olsa gerek o da öyle. Hani Marmara'da işte e, gönderi vardı teknenin ucunda kılıç balığı yakalardı. Her her sene dünya kadar kılıç balığı tutardı babam. Kim Nisan-Mayıs aylarında hani fazla bir balıkçılığın olmadığı sezondur çünkü yaz balıkçılığı dediğimiz hani palamut, Turin Ege'den Karadeniz'e göçü başlar yazın. Hı hı. Ondan önce Nisan ayında hiçbir şey yoktur aslında şeyde tekircilik bizim orada Mart ayında olur Nisan ayının sonuna doğru biter o Nisan-Mayısı da babam öyle geçirirmiş zıpkınla. Kılıç balığı ve orkünos avlayarak. Ne Teşe. zıpkın kaldı. Biz, ben Yok, de hala babamın şeylerini varlık, varlık. bıraktım tabii. Onlar müzelik Onları oldu. oldu. Parakata vardı. Parakata yapıyormuş eski. Kılıç balığı parikadası. Şimdi biraz evvel şey konuşmuştuk senle yayın arasında. T şeklinde olan terazidir. Terazi. Sen de T. Evet. Ben de dedemle çıkardım. Ee, balık. Kırlangıç. Kırlangıç yakalamaya. Kırlangıç çift dolaşır. Oltaya biri gelince beklersin, bir yerine gelsin diye. Tabii. Benim de... Sen e, de anlattın aynı evet, şeyleri. Evet, bir metrelik e, çubukların iki ucuna bağlanan oltalarım vardı. Ve ben e, işte onunla çok yavaş hareket edecek bir e, teknen olması lazım. Benim siyah, tekneni, siyah çekilir. Si, siye, evet, böyle çok <gülüyor> aheste aheste kürek çekmeniz gerektir. Benim de e, çoğu zaman tek başıma çıktığım için Bala onu yapacak... E, kim, arkadaşım olmadığı için ben de şeker çıvallarından yelken yapmıştım o hafif esen e, Polzı rüzgari ile birlikte benim sandalı böyle şey yapıyordu yürütiyordu ve edin. kırlangıç bullığı yakalardım el becerisi Eyv. müthiş bir şey müthiş bir şey evet. Aa, doğayla birlikte doğanın bir parçası gibi yaşamak çok güzel bir duygu Evet biz yaşadık bizden sonra gelecekler bunun ne kadarının bir parçası olacaklar yoksa bambaşka bir dünyaya mı gelecekler çok merak ediyorum. E, bence o, o, o dünyayı keşfetmeleri gerekiyor. Benim onlara en büyük tavsiyem hani e, gidin çıplak ayakla toprağa basın oradaki hayatı gözlemleyin yani e, bakmak var görmek var görmeni görmelerini sağlamak gerekiyor Sevgili Akın çok güzel söyledin. Bizim de bu programla gençlere, genç dinleyicilere vermeye çalıştığımız şeylerin en başında gelen şeyi söyledin. Çok güzel bir program oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. sağlık, eline sağlık, güzel şaraplarına sağlık. Aa, vallahi yaşam sevincine sağlık. İnanılmaz bir enerjiyle geldi. Benden küçük Akın yaş olarak ama karşında böyle İnanılmaz enerji topu gibi gözlerinin içiyle gülen bir adam var. Çok güzel hikayeler anlattı bize. Ee, Sağolsun, olsun, olsun. Ee, Ben teşekkür ederim. Beni, e, burada e, ağırladığınız, misafir ettiğiniz için büyük keyif aldım ben de. Sağ Çok var, teşekkür, teşekkür ederiz. Ee, bu, bu sene bir de e, Astur Piazola'nın Yüzüncü doğum, doğum yılı. yılı. Şimdi Akın çok güzel hikayelerden bahsetti ama hani maalesef birçoğu da hani böyle kaybolmaya yüz tutmuş hikayeler. Bununla ilgili bir parça gelsin. Hem de Astor Piazzolani yüzüncü yaş gününü kutlamış olalım. Oblivia. gelsin. Kimler Michel var? Camilo ve Thomasita'dan. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Hoşça kalın. Güzel bir gün olsun herkese. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Teşekkürler you Sev. Ben Atilla Yiğit'in ne yapacağız? Joy Cazla laflayacağız.